Buongiorno Ankara. People, jam gourmet pizanın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito tutti. Mua. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo türesiz modern sabahlar devam ediyor sevgili <gülüyor> sanatseverler. Espriler, şakalar ve taklalar uyursunlar. <gülüyor> taklalar dedim Ege yani. <gülüyor> yani ta taklacılar anlamında. <gülüyor> taklalar kullan. dedim. Yani ee, ne bir şey gelecek aklıma gelmedi. İnsanın başına gelebilecek en kötü şey ya. Yani. Aklına gelmeden sen niye konuşmaya başlıyorsunuz o zaman? Bir şey geleceğine olan inancın çok kuvvetli olduğunu düşün. Yani adam aklı aslında burada niye? İnancın şey? mı sarsıldı şimdi? Yo, burada ya. Konuşmaya başladıktan sonra aklıma Yo, bir şey, şey gelmişti. Aklıma gelmedi. Bu kötü böyle oldu. Ben çok beceriyorum ya onu. Beceriyorum derken Neyi? bir şey ya yani konuşma mesela bazen bana geliyor. Tamam. Bazen ne diyeceğimi unutuyorum. Bir sohbet olur ya sıra beklersin bir şey anlatacaksın sende, de. Kimsenin sözünü kesmeden sıra sana gelsin diye bakarsan bazen unutursunuz ya, yani. <gülüyor> Hani o lafı da almak için uğraştığım anda ben çok unuttuğum oldum. Bir daha taklalar desene şu anda. Bir taklalar. Şey gel taklalar geliyor. Aldı yeşilli diyoruz. Bak buradan ne güzel Oldu adam işte aldı yürüdü çok, gitti işte Çok ya. da gelmesine gerek yokmuş değil mi aklıma? Hoş geldiniz Fahay Bey. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben, <gülüyor> ben, de, ben sanki... biraz az konuştuğumuz ya ondan. Karısının Fahir önce dönüşmesini yaşamış adam olarak biraz bugün şey olabilir. O ne demek ya? Ya yani Bülge ders çalıştırıyordu Ali'ne. <gülüyor> Ay anladım ben. Ondan sonra bir G6 diye bir şey vardı. G6 zirvesi dedi Bülge. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de buyursunlar daha neler, neler olmuş neler bitmiş dedim. Niye o küçücük çocuğun bilinçaltını öyle tarumar ediyorsun? Çocuğa etkisini hiç düşünmedim valla bana etkisi yetti yani. Yani sabah akşam. Ya yani işte vallahi öyle bir şey. Bir Nasıl de o da G6 zirvesi dedi? diye bir şey yok. G7 zirvesi değil midir o? Gerçi onun 3'ü, 4'ü, 5'i, 6'sı, 7'si galiba. var. Galiba dünya üzerinde bu konuya itiraz edecek en son kişisensin. Yani mantıksız olduğunu diyorsun yani. Orada yani mantıksız oldu değil de yani onlar 6'lı, 7'li zirveler olarak yapılıyor Sen ne? mesela G6 diye duysan yani G20, G20 dememez misin? g 20 de derim yani vallahi. <gülüyor> Ha demesi gereken G7 idi mi diyorsun? Evet yani. Daha yakında şey yapın tabii 6'dan 7'ye gitmesi lazım. G5 var. G5. Bak mesela. <gülüyor> e, <gülüyor> mesela başladı. Emrah e, biliyorsunuz reklamlarda oynamaya evet. başladı. Daha doğrusu oynamaya başladı değil bir reklamda. Yalnız Emrah biraz aldı. Hay yani tamam küçüklükten çıktı da hiç yaş olarak biraz daha yaşlı görünmesi gerekmez mi ya Emrah? Spor yapıyor abi adam. Abi, spor salonu, spor salonu, salonu abi aldı adam ya. Bilmiyorum, Sırf spor, spor yapmak için alak. spor salonu aldı ya. Emrah yani... Şerli Tamer Karadağlı ile aynı yaşta mıdır? Daha yok canım. Yok. Biraz daha gençcemizi. Bizden acık yaşlıcamız. Tamer abim büyüktür ilgi. Ben Emrah'la bir yerde karşılaşmıştım. Abim benim bak Tamer abim dedi. Yani Emrah benden ben bayağı küçüktüm onun yanında ama canım o da senin 13-15'ine geliyordur o da 22 küsür i̇şte, tamam. E, tamam tamer karadağlı kaç yaşında tamer karadağlı siz 80 mi zannediyorsunuz ah! 80 <gülüyor> mi zannediyorsunuz canım, tamer karadağlı 80 değil de temiz bir şey var değil mi 50'si var tamer karadağlı yoktur ya, eli yoktur. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yoktur ya var mıdır tamer karadağlı? tamer karadağlı 50 vardır bence ya. emrah tamer karadağlıdan yaşlı ama daha genç görünüyor ben Bunu abi. sağda solda bunu söyleyeyim İyi abi oradan Ay. yürü sen de ne diyeyim o da abi. senin bir şeyin olsun Tamer Karadağlı e, 1967 parantez 67. içinde. 67 mi? Kaç oluyor parantez içinde? Oho 48. Evet 47 devam de. hadi, hadi. 47 senin güzel hatırını çekti. Emrah'ı nasıl arayacağız abi Google'da? Emrah İpek Küç miydi soyadı? Küçük Emrah diye ara. Yani öyle diye geçebilir. Sizce küçük mü? Yok doğru aynı yaş grubu olabilir ya Ege. Çok heyecanla bekliyorum. Valla daha genç görünüyor helal olsun. Ne Oktay? Ee, küçük Emrah diye... Yok abi değil. Dört yaş küçük. Yetmiş birli. Yetmiş mi? Gördüm. Hadi ya o kadar büyük değilmiş demek ki. Ama gene de dört yaştan daha şey görünüyor. Tam aldı elli. Ama onun Emrah saçlar hep böyle beyaz falan. Milyon. Bir de işte çehresi itibariyle öyle bir şey halası var. Erdoğanmış diğer ismi Emrah. <gülüyor> Erdoğan mı? Emrah Erdoğan İpek diye geçiyor. Bak, bu da aklımızda olsun. Hı. E günü, yarışmada neyin? sorarlar bilelim öğrenelim bunları çünkü marka yüzü olmuş ne kadar almış marka yüzü olduğu için 500 bin 2,5 milyonun marka yüzü olduğu için 300 bini de reklam müziği için ödenmiş ha reklam müziğini de mi Hanım yani kim yapacaktı Toplam 2.8 milyon TL'si ee, nakit, olmak üzere. nakit olmak üzere tamamı bankaya yatırış efendim. <gülüyor> IBAN numarası istemişler <gülüyor> Emrah'tan. <Bu> IBAN'ınızı <gülüyor> alabilir miyiz diye. O, o reklam da... için çok güzel bir espriyi de biraz evcilleştirmişler. Niye? Emrah koş arabını çekiyorlar diye. Biliyorsunuz o esprin <gülüyor> esası başkadır. Ekşi sözlükte bir bahsede vardır yani. Onu yani, ona biraz bakmak lazım. İyi e hayırlısı olsun ya, yani afiyet olsun 2.8 milyon. Afiyet olsun, vallahi güzel diyor. Yani güzel diyor, hem güzel diyor bir. Şey, hem komik olmuş, hem güzel olmuş, hem parası da güzel. Bize de sadece şey düşmek, yani hani Emrehan biraz şey meşhur ya. Cimriliye mi? Cimriliği demeyelim de tasarruflu rufflu davranmalar, tutumlulu, hani, ha, tutumlulu, hareket etmesi biraz şey. Hani normalde başka birisi olsaydı, hadi bize bir şey düşer mi diye ben hiçbir beklentim yok açık söyleyeyim Emrah'tan. Borcun bile olabilir yani. yani. <gülüyor> Kim olsaydı bir umudun olurdu Fai? Vallahi Biz böyle... benim de öyle bir isim yok çevremde ne kadar fakir. Neysa sen şimdi... olsaydın nokta, ben biraz umutlanırdım ya. Ha, bu kadar bu kadar mı diyorsun yani? <gülüyor> bu kadar, <gülüyor> kadar yakın biri mi diyorsun? Yani bu kadar yakın yani işte şey, Emre, e, Ege'de de aynı şekilde. Yani bak, Ege'de Emrah'te yok. Beni Emrah'la bir tutuyor. Biz zamanında zaten karşılaşmıştık Çeşme Müzik Festivali'nde ve, ve bayağı da iyi anlaşmıştık. Bayağı iyi Hayata bakış eden. açınız falan neredeyse birebir örtüşmüştü. O zaman dizisi vardı Emrah. Yani. Şu i̇şte Bizim aramızdaki en cimri adam Ege diye geçer. Ama ben Pardon. Ege'den tutumlu. Tutumlu. tutumlu, tutumlu lulu, lulu, lulu. Ben, ben Ege'den çok ümitliyim ya. Konusunda. Yani ne konusunda? konusunda? E, yani gizli bir cevher olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun gizli bon, cevher. Gizli, bon, gizli bonkörlük mü? E, bo, bonkörlük de demeyeyim de böyle bir bir cevher var. Şu bugüne kadar onu biz hiç hissetmedik ve Şu parlamadı. futbol konusundaki Hı. cevherimden bahsediyorsun. Yok. Zengin mesela çok böyle bir zengin olduğunuz zaman Hı hı. Ee, ...bizimle paylaşma konusunda... ...elinizden tutalım. Valla olur ama şöyle olur işte ayda 200-300 lira bize güzel şey bağlar Abi, yani. Abi kime veriyor ya? Yani değil ben mi? Ben sana 300 lira versem zarf içinde. <gülüyor> Eyvallah derim geçim ne olacak? Hoşuna gitmez. Abi bu ne falan dersin ama ikinci ay beklersin yani. Şimdi bak mesela böyle konuşuyor ya teori hı. falan. Bunlar hep teori yani olduktan sonra ben o cevherin parlayacağını düşünüyorum. Farsa evet. 300'e falan 400'e çıkar gibi. 400-450. E. çünkü bu şu anda kendisinde haberi yok. Yılbaşı Sen ikramiyesi e çıktığında bu adamın bize davranacağı şeyleri, davranacağı şeyleri 500'er lira vermeyi düşünüyordu öyle söyleyeyim. O kadar milyon alırken 500 milyon lira da 550 lira Kim lira kime da, veriyor ya? Bak işte gördün mü? Kim kime veriyor diye bu adamın bir tane şeyi var zihniyeti var yani. Yani ben Ege'nin parayı çok değiştireceğini <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> ve bunun da bana bir umut olduğunu belirtmek istiyorum. Bu Teşekkürler. Bu 50 da. lira fark attı şu anda Oktay. Mesela, mesela sende öyle bir şey hissetmiyorum. Çünkü seni zaten az çok biliyorum ne olacağını ve onunla da tahminlerimin ötesinde bir şey olmayacağını biliyorum çünkü tahminlerim zaten çok uçtu. Yüksek yüksek. Yani ona <gülüyor> de. <gülüyor> Ege'de öyle değil. Ege'de para değiştirecek iyi ve bu bana umut veriyor. <gülüyor> paranın değiştirmesi iyi olacak. İyi yani. olacak evet. ya. Herkes zannediyor ki paranın insanı değiştirmesi kötü, kötü. olur. Hayır, Hayır, Olur mu hocam? Bazen de bayağı iyi olur ya yani. niye hiç onun örneklerini vermiyorlar ya? Huysuz mutsuz bir adam para bulduktan sonra neşeliye dönüşüyor. <gülüyor> Neşeli ve bir o kadar da bonkör etrafına çünkü mutluluk Çünkü zengin saçın. adam zengin adam mutsuz olursa fakir adamla mutlu oluyor. Hı, doğru. Yani Bütün insanlar onun üstüne zaten. Paketimi de bulup Zengin oğlum o kadar zengin olmayan adam mutlu oluyor. Evet. Biz, Görece göreceğiz. Türkiye'de Görece. böyle bir şey var galiba. Yok, genel dünyada da öyle. Dünyada da başkalarının mutsuzluğundan mutlu olan tabii, adam tabii. çok mu o, sayı olarak? Tabii ki. O, e, o zaten... hayat bunun üstüne kuruluyor. Başkalarının mutsuzluğu üzerine. O beni ilgilendirmez falan diye çok adam, de seni adam var ama. zaman şey olmuyor abi. E, o biraz kapitalizmi bir şey yapmak için ya. Bakın siz hiç özenmeyin zenginler ne kadar mutsuz ne kadar Buyurun kesin. aşkı fefnu Bak gördün mü yalılarda oturuyorlar Özel arabalar Hiç para sıkmayın ya. param yok diye Bakın ya. tamam her sabah kahvaltıları güzel yapıyorlar Ama bak nasıl mutsuz Orada da ne şey yapıyor Başınıza gelse Adam daha, daha mı ki, Yani yengem bunu yapacağını Ben şurada kuru ekmek yiyeyim daha iyi hiç hakem odasını bastınız mı? Have you, Bir kere bastın. have you our hakem odası? No, not yet. <gülüyor> Bir kere bastım dedi. Pardon. Ne Hangi hakem evet. odasını bastın? Nerede hakemle karşılaştın? Hakem odasını biraz Hakemin anlatır Hakemin ne olduğunu misin? biliyor musun? Hakem odası... Şimdi anlatmak istemiyorum. <gülüyor> Peki hiç spor yapmadın sen değil mi yani? Böyle bir, ne bileyim böyle hiç mi Yok, böyle bir... Yok yaptı canım niye şey yapıyorsun? Evet canım bir Yaptım kere yapacağım. eşofman takımı var adamın yani. Eşofman takımı olan adam kesin hayatında bir kere o da olsa bir spor yapmışlığı var. Şöyle diyeyim ben spor salonuna gittim ama yaptığım herhangi bir hareket spor olarak nitelendirilemez. O benim şeyim. Mesela yürüme bandında zaten yaptığım hareketleri benzer bir yürüme bandı değil koşu bandı. Eğer üstünde yürürsen yürüme <gülüyor> bandı yürüme haline dönderirsin. Yani mesela o... <gülüyor> Spor sayılmaz. Zaten yürüyorum. Mesela Spor orada DJ gerçek hayatta olmayan. Böyle, Mesela böyle bir şey makineye diye... oturuyorsun da kolları çekiyorsun ya. Öyleyse ona sadece oturursam bir oturak halinde kalabilirsin. Ups makinesi mi? Yani. Ups makinesi. Ups yapıyorsun çekerken. O mu? Hiç yapma Hiç benden o ses çıkmadı. <gülüyor> ne canım? Çıktı da işte güzel bir yemekten sonra çıktı. <gülüyor> Ups diye çıkmış oldu. <gülüyor> o makineye otururken çıkmadı yani. Torba taşıdım. Çok ağır torbalar taşıdım. Ege istersen sen e, bu güzel hayatını, bu, bu, bu, renkli bunları, hayatını daha sonra Renkli mail. Hayatlar köşemizde anlatırız. Memleket ma ma ma mail. At, mail. Hem soruyorsun, yani çok eğlenceli bir sohbet çıkacağını umarak mı Hı. sordunuz? Hayır canım, hakem odasından yola çıkarak sordum. Kim bilir bu Ege'nin ne spor anıları vardır neler, diyerek odasını açtınız da ben Hakem odasını küçük. bastınız mı dedim ben, sen, sen ben bastım ya. dedim. Bir yalan söylemiş olabilirim oradan. <gülüyor> o da spora <gülüyor> özendiğinden ya, spora özendiğinden. Sohbeti açmak için. Futbol Federasyonu stat içi olaylarla ilgili çok önemli yaptırım kararları almış. Çok iyi abi. En büyük kararlardan biri hakem odası yönünde. Ee, Akem odası önünde içinde ve soyunma odası koridorundaki her türlü sözlü veya fiili eylemde Akem maçı tatil edebilecek ve yükmeyen mağlup sayılacak e, maçtan sonra olursa da niye tatil etmiş e, maç bitti efendim tatil ediyorum hayır efendim böyle mi olacak ha, evet maç bittikten sonra mı maç bittikten sonra. çünkü bir devre arasında gidiyorlar bir de maç bittikten sonra maç bittikten sonra ziyarettir Tabii canım Basma, da, basmadık da, efendim bizi basmadık. çaldık biz çaldık bir şey gel ama. dedi böyle bir kural konur mu ya bu bir şey yani zaten hakem odasını basan adam kaybetmiş adam değil midir maçı evet, evet. kazanan adam niye hakemin odasını bas e, niye de odasını bastırıyorsun adam belki o esnada duştan çıktı havluyla hayır, üzerine... devre arası, hayır devre arası devre arası devre arası işte bizim şey hakem odası devre arasında adısın. duş alıyorlar mıdır duş alanlardır. Ay çok terledik be bir duş alalım rahatlayalım bir 15 dakikamız var duş alalım camışırlarımızı değiştirelim bir daha çıkarız. O imkan kesin vardır ama imkan vardır da vakit olmadığından silinme yöntemi kullanılıyordur bence ıslak mendil. Diye canım 15-20 dakika bence çok güzel bir süre yani kaç saatte ama duş alıyorsun. Ama teknik direktör konuşacak bilmem ne falan hakem diyorum var. ya hakem. Ha hakem mi? Hakem. Teknik direktör konuştu tabii canım e, futbolcuların odasında şey olduğunu zannetmiyorum. bir duş, alma duş alıyor falan. olabilir evet ya. Hakem bir duş alıyordur. Duştayken basılıyorsa odası daha kötü. Çok şey ona sinirleniyor şey. çünkü hakem odası basmaktan bahsettin sen. Evet böyle bir şey konmuş. Ee, Hükmen yenik sayılacaklar. Hükmen Aman dikkat sayıcak. tüm futbolcuları uyarıyoruz. Bir yıl men cezası alacaklar. Bir, bir yıl men neyden men? Genel. Çok Genel olarak sizi startan, men ederim. Hemen. Bu tür hareketlerden Allah men Allah, ediyoruz. Allah, dünyayı ele geçirmek üzereyim. Olamaz bir yıl men geliyor. Sen dünyayı yeri <gülüyor> bir yıl men ediyorsun. <gülüyor> Hay Allah. <gülüyor> Çok güzel süperkarmanı tercih ediyorsunuz. <gülüyor> Karanlıklar şatosuna. Bir yıl daha, bir sene sonra bir daha deneyeceğiz. <gülüyor> Dizi oyuncusu, filma elesi biliyorsunuz. Onu bilemeyeceğim, biraz açamıyorum. Ebzgftkftt dizisi vardı ya. Onu tam olarak bilemeyeceğim. Böyle bir geçitimiz zamanlık falan diye evet, evet, orada. Oradaki hanımefendi ha, Wilma. <gülüyor> ha kötü şey. <gülüyor> evet, tamam hatırladık ya. Zayıf, Alman uzun boylu. Alman gelin miydi? Alman, gelin, evet. Alman Hiçbir zaman aksanı düzelmeyen Alman. E, onun da oyuncusu. düzelmiyor, İbananın da düzelmiyor ya. Evet, e, İnsan o kadar evet. senede bir çıp bir koptit düzeltir ya. Onu bilerek mi yapıyorlar acaba? Düzeltmemeyi. Bin milyaram. <gülüyor> Herhalde bilerek yapıyorlar İş adamı sevgilisi Kerem göüş'ün Sürpriz evlenme teklifiyle e, Mutluluk Şok oldu. yaşadı Aman ne güzel e, Hoş bir evlilik teklifi Neymiş sürprizi e, Kapadokya'ya gitmişler Balonda mı Ay bu Nasıl, nasıl oldunuz hemen sürpriz değil şey ya? Balon şeklinde tek taş mı böyle öyle bazıları fındık kadar o, falan diye anlatılıyor ama. ya. böyle balon gibiydi. Balon seyahati sırasında aşağıya "Villu Merimi" me pankartı açtırmış. Keşke e kadın Alman God Can Judge yastırsaydı. <gülüyor> Vilma da evet diye varmış. İyi de bu sürpriz Alman bir... değil mi Vilma? Alman E niye İngilizce yazılıyor İngilizce konuşuyorlardır Veki aralarında biraz E bitiriyor. adam da biraz Almanca öğrensin Canım o da Ah Ahtung yani Aslında Bundan sonra artık Fırsatları olur İhli bedi, mihli bedi Yani bu Peki daha kolay Peki şimdi oraya Sen yazdırdın da Başka Balonla mesela orada Başka bir çift var Diyelim sevgili olarak Gitmişler Tabii aynı anda Onlar da balon geçiyor kalktı. Ay sen mi yaptırdın Necat? Yok alakası yok falan Altına üstüne isim de... yazıyorlar mı? Bilma yazarsa? Ha Bilma yazdılar mı? E yazarlar herhalde. Bakıyorum pankarta yazmamışlar. Ha pankart mı açmış? Pankart, pankart pank... açılmış. İnsan bir hafta önce gider daşla yazar. Pankart açılmış da bu tip sürpriz bir evliliği en güzel evet diye bağırmak yerine evet pankartı açmak değil <gülüyor> midir ya bozmak? O da hazırda bekletmesi <gülüyor> lazım kadının. <gülüyor> Hakikaten kadın hazırda bekletiyormuş. Bugün evlilik teklifleri mi konuşsak acaba? Aa, evet ya çok güzel bence. Evlilik teklifleri nasıl? Ben çok başarılı birkaç evlilik teklifi biliyorum. Ne de, başarılı yani. dediğin ben de çok merak ediyorum. Valla bizim baranın teklifi. Evetleniyorsa... teklifi on numara beş yıldızlı. Aa, doğru evet. Yani kocaman spor salonu yani basketbol sahası büyüklüğünde neredeyse bir şey hazırlayıp bankart hazırlayıp üstelik de kendisi ee, dağda yani şey gibi olmasın. Ee, arkadaş... Dağlarda yaşıyordu değil mi? Dağlarda yaşıyordu o dönemde kendini dağlara vermişti. Evet doğru doğru Baran'ınki ki işte borcla kayarken bir şeye giriyorlar bir tepeden aşağı doğru iniyorlar bir iniyorlar orada şey ya da orada Evliydi, değil efendim. pardon şeyde hmm, ne derler ona oturaklara ne deniyor hani böyle oturursun ya. O sen <gülüyor> bileceksin onun faili bizim ya. O telesiyej otobüs mü? Telesi, Oturakla oturak keyfi yaparken yani. binip üstünden geçerken altta pankart açılıyor. Pankartlar bayağı bir organizasyon Organizasyon ya. güzel bir sürü arkadaşı yardım etti falan çok güzel. Kimsin boyadı onu? Tabii tabii kendisi bir arkadaşıyla beraber 10 numara 5 yıldız yani. Çok güzel mutluluklar diliyoruz genç çiftimize o zaman. Bunu son saat konuşacağız ve şanslı dinleyicilerimize Pepper Jam'den iki kişilik yemek armağan edeceğiz. Ama biraz rock'n'roll, biraz haberler falan fıstık sevgili sanat severler. Kimselere söz vermeye reklamların ardından birlikteyiz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bu Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler bizi dinleyen gençler varsa onlara tavsiyem bu yaşlarda bir Fleetwood Mac hayranı olsunlar. İleride çok eğlene yardır. Fleetwood Mac'te yani ileriki yıllar dediğinde ileriki yıllarda Fleetwood Mac mi kalır yani? Biz zamanda biliyorsunuz Alba Düşesi'nin hayranıydık. Değil mi? Alba Düşesi maalesef aramızdan ayrıldı. <gülüyor> Dünyanın en fazla soyluluk ünvanına sahip kişisi olarak bilinen Alba Düşesi. Kaç tane soyluluk ünvanı var ya? Ee, Çok 40, var. Ha? Düşesmiş işte. Hayır canım 46 tane soyluluk ünvanı var. Ee, Mesela Alba Düşesi. Efendi, evet. Fanti Lord Baronesi falan gibi ünvanlar mı? Valla onu bilemeyeceğim. Çok fazla olduğu için yazamıyoruz diye yazmış gazetede. Ee, İspanya'nın aristokrat ailelerinden birinin kızı olan Alba Düşesi. Ee, çocuklarının itirazına rağmen 85 yaşındayken kendinden 24 yaş küçük Alfonso Diaz adlı bir memurla evlenerek... Tamam 5 sene oldu ya o evlenerek. Evet 5 sene oldu. Ha, yeni o... haber gibi Evet Hayır yani. o işte eski hadise. Alba Düşesi'nin e, 542 yıllık unvanına en büyük oğlu 66 yaşındaki Carlos devam ettirecek. Al bir o şey da al yeni Alba Düşesi Carlos. Vallahi ne kadar zor adamın işi ya. Bak Carlos gibi çok rahat bir ismi var. Carlos geliyor mu? Carlos geldi mi? Carlos neredesin falan derken Ecan'ın başına şimdi Düşes'e 500 yıllık ünlan eklendi ya Valla Dük oldu ya Dük Carlos oldu e, Güzel olmuş bence Albu düşesinin hmm. de ismi uzunca bir şey değil mi? Albu Düşes'in adı e, Söyleyeyim gayeten affiks falan diyor. gibi bir şey Çok uzun Bu şey mi? gibi mi? Ne derler Game of Thrones'ta hani Şey diyorlar ya Herkesin bir lakabı oluyor işte mesela Herkesin bir lakabı, lakabı var lakabı. Seninkisi en ağır Teşekkür ederim. Ee, i̇şte bilmem nelerin oğlu şeyin faaliği ilk insanlar. Bilmenlerin oğlu olmak ne zamandır e, şey oluyor? E, i̇lk adamların şeyi kraliçelerin işte fırtınadan adamı. Kraliçelerin doğan falan, şahı falan. onlar. Öyle oluyor ama ya bir parti olduğu zaman mesela. Sıfat sıfat o sıfat. E tamam ünvan işte ünvan nasıl Öyle çağrılıyor arasında. mesela bir yere öyle, konuşma yapacak yani. öyle çağrılır. Falan. Kraliçelerin anası falan filan. <gülüyor> Kraliçelerin anası. Ama dragonlar Dört işte. Dört tane kraliçe doğurdum bugüne kadar. Hepsi birbirinden pırlandı. Maşallah hepsini <gülüyor> birer kraliçe yaptın. Ver ülkeyi pırlanta gibi yapsın. Yani işte kendisine... Zaten o kadar dük var düşes yani düşes, barones, kraliçe, prenses başka ünvan yok. Nasıl yok canım? Keşise şey... Orada adaların şeyi prensesini. adaların şahı. Ondan sonra, Ondan sonra. Göz, gözleri <gülüyor> güzel, huyu güzel. Ankara'nın yeni e, Mehmet Ali Erpili falan gibidir. Yani işte bir, bir yerden sonra ünvanlar Aldo Düşesinin var mıymış öyle bir sokak şeyi? Sokak Ülmanı. röportajı mı? Niki var mı? Crazy girl Aldo düşesiyle ile ilgili ben şey anlamadım, haberi anlamadım. Kendisi roket. Roket demiş mi? Evet, onu diyorum işte. Ay bu haber bölüm verilir Faiz. Et dedim ya kendisini kaybettik diye. Kaybettik deyince ben boşandılar falan diye düşündüm. Kendini kaybetmiş, boşanmış diye değil. Canım en fazla unvanına sahip insan Aa, olarak maalesef artık aramızda değil Kaç de... yaşındaymış? Biraz yaşlıca bir hanımefendi ee, 88 o. 89. 88 89. Tam takip Tam mesafesini, mesafesini, mesafesini yaşayacağı yıllar Maalesef, maalesef aramızda. E çok kişiyle yani. aşk soylantısını <gülüyor> biliyoruz değil mi? Goya ile, Goya ile falan şeyi vardır Alba düşesinin. Goya dediğimiz ressam Goya. Ressam olan bayağı biri. Vay Goya. be. E, tabii, düşesi olunca 88 89 olunca Goya ile kişiyle... doya doya aşk yaşamış. <gülüyor> <gülüyor> Tabi tablosu bilmem ne falan filan. Şeyle gibi şey de abi. aşk yaşadığı söyleniyor. O kıvırcık saçlı pazar günleri şey verir diye. <gülüyor> Reslam meraklısıymış. Bob. Bob, Bob mu? Bob'la da bir hmm. ilişkisi olduğu söyleniyor. Yani insan tabii böyle bazen bir sektöre hayranlık duyduğunda. O bir sektör... Goya bir de o Bob zaten. Goya var Bob var. Hayatımda iz bırakan şeyler. İz diye. bırakan. O da hep boyalı boyalı oldukları için. Peki bu kocasının e, ünvanı geri alınıyor mu? Alba Düşe söylünce. Vallahi donuna kadar alırlar adamı. Hakikaten. Ondan sonrasını o düşünsün. Size zaten sonradan verilmişti bu ünvan şey diye. Yok canım o sonradan verilen ünvanlar çok şey kalıyor. Kıytırık kalıyor. Bu da onun beyi. Yani maaşı da yok. Yani maaşı var canım maaşı bağlı. Emekli dük maaşı. Sonradan dük. Yok canım illa dükün şey düşesin kocası dük olacak diye bir hadise yok. O veril yoksa ünvanında. E, e, Nasıl film? Beyinden dolayı sen mesela hanımından dolayı yeşil pasaportun var ya. Evet. Şimdi senin hanımın <gülüyor> düşes olsaydı sana da otomatikman bir düklük gelmiyor. Düşesin eşi diye mi geçiyordu? Düklük sonradan alınmaz. <gülüyor> doğuştan olur. Fail zaten Ege her şeyi ev gibi düşünüyor. Sen başka Anlasın diye örnek... veriyorum abi. Sen kraliçe Kraliçe zaman örnekler. Kraliçe'nin beyi kral düşün. mı? Filip düşün. Filip, kral Filip diye mi geçiyor? Kral Filip diye geçiyor nasıl o... Ama çakma kral diye bir onun şeyi var. Evet. Soydan değil, evlilik, eş durumundan kral. Ulan olur mu prens diye. Filip diye geçer. Prens ne? diye geçer ama yine bir şey verilir. şey Yunan prensi mi ne ondan prensliydi Evet, oradan da şey eş durumundan kral diye bir şey var. Eş durumundan kral diye bir şey yok. Doğru. Olur mu ya. Allah yani Allah. Yani şöyle eşi ölünce oh olmuyor da. Oh ne hala memleket. Hakikaten ha. Öyle, öyle Aa, doğru bir, şey bir, şey bir şey verilir. Bir şey verilir abi. Mesela İskoçya şeyi. prensliği yani şey, ne oluyor? İskoçya elektrik faturalarından %1 mi alıyor? Ya e alır vallahi alır. %1 değil, %3,5 alıyor. O ne güzelmiş ya. Niye abi. o zaman taht kavgaları yok ya? Ben %3. Şey, İskoçya'da üç da TRT şeyi yok ya. Hmm. Vergisi yok tamam, otomatik Şimdi kafamda ha Bir şey veriliyor Verilirse ne hala Verilmezse Hoş sohbetinize devam edin Ben bir araştırma yapayım şuradan araştır, Ne araştır, araştıracaksın Mesela ben sana şöyle açıklayayım Sen araştır da Mesela bir çocuk var Hı -hı. Annesi Düşes Mesela dayısı Dük Yani onun babasının Dük olma şeyi zaten... Yok ama verilirse Dük verilirse Mesela dük ve düşes geldiği zaman bir baloya. Evet. Adam bir yerin dükü, kadın başka yerin düşesi bir şekilde Aa, evlenmiş e mi tabii oluyor? Tabii canım, adam olabilir. bekarlığında da dükmüş. Dük ilan edilebilir, o başka bir şey. Hayır, verilirse. Mesela Aa, verilirse. yüz görümlü olarak adama e, iç güveysi geldi mesela. Evet. Bu da yazık şey olmasın, eziklenmesin diye ona da mesela bir düklük verdin. Buranın düklüğü de senin olsun diye. Kadro açıldı mesela, düklük kadrosu. Buralar, Ver buna düklüğü diye. Buralar eskiden <gülüyor> hep düklük. düklüktü mesela cümle içinde Şimdi ben şu anda cümle içinde kullanıyorum <gülüyor> buralar hep düklü <gülüyor> ay çok hoşuma gitti Okta. yani evet doğru bir şey olabilir <gülüyor> yani ee... bunu biraz hakim olun ya biraz bilin bir ya. de nerelerde var düklük hadisesi everybody is düklük yani... Lüksemburg'ta var mesela benim bildiğim gözden ya, kaçan yerler aristokrasinin olduğu her yerde düklükte düklük vardır. Var mıdır? vardır vardır ama yani işte dediğim gibi evlendiğin için otomatikman olmuyor ha, hanımın sana bir şey e, düklük bahşeder o eyvallah ama yani onu vereceğiz diye bir hadise yok. Neymiş? Prince Philip diye mi yazıyormuş? Prince Philip diye geçiyor. Edinburgh'un şeyiymiş. Edinburgh. Edinburgh Dükü. Düküymüş. Sen gördün. İşte ha kendisi. Dük. O geldi işte. Sonradan şey oldu. Sonradan ona düklüğü vermişler. Sen nasıl şey verildi? Corn, Cornwall düşesi ünvanı verilmedi mi şeye? Evet. Camilla Hanfendi. Prenses Dayanaya da şey verildi. Ve prenses Diana da şey dedi. Aristokrat aileden gelmiyor sonuçta. Ona evet. da bir ve prenses Verildi değil mi? Abi. Ona şey verildi. Prensesi. Verildi yani onu. Evet. Şeye de verildi. Ee, en çünkü, son evlenen yeni gelin. Prens Charles'ın eşi. <gülüyor> yeni gelin ikinci bebe hamile olan hanımefendi. Neydi? Ee, çok ayıp oldu şu anda ama e, ona da düşeslik verilmedi mi? Ay neydi onun adı? Catherine diye isim geliyor. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Kate. Evet. Sevgili Kate'ye de ona da ona verildi. Ona da verildi. verildi. Ama çünkü öyle. onlar şimdi tahtın varisi oldukları için e, hanımları da şey gözükmesin diye Prenses diye veriliyor yani otomatikman. Peki. Çok çileler çekmiş Prens de bu arada. E, Prens Philip'e niye arşidük neyken... Dük verilmiş ya. Arşidük bir tık üstü. Yo. Niye dük verilmiş? Bir veriliyor? tık altı diye biliyorum arşidük. O zaman Marki mi üstü? Marki... Marki... Marki... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yok marki 6 arşidük üstü diye diyebiliyorum dinleyicilerimiz hep gönderiyorlar onun bir sıralaması var normalde diyor. hiç ezberleyemiyoruz onun böyle şey gibi peçeteka bcdg gibi bir şey vardı ya fıstıkçı şahap gibi bir ezberlenecek bir şeyini verseler bize biz de onu ezberlesek otomatikman kafamıza şey olsa nakş olunsa ama yok işte çok sıkıntılar yaşamış hakikaten Ege <gülüyor> tamam. sen o kitabı <gülüyor> kitabıdan sonra oku ya Valla yani Yunanistan'dan Ailesi şey olun Yunanistan'da doğmuş Oradan kovulmuş ailesi Kate Middleton. Middleton Ondan sonra evleneceği zaman mezhep sıkıntısı yüzünden Osa bırakmış Anglikan olmuş falan filan Ama, Ne olaylar ne olaylar Evlenmek istiyorum demiş o zaman Adam kendini niye hava verdi zannediyorsun E burada kafamı boşaltıyorum Şitresten mitresten kendisine hava verdi Avcı Filip diye geçer Teşekkür ederiz dinleyicilerimize. Hatırlatma tweetleri atmışlar bizlere. Kate nasıl unutursunuz? Kate, Kate unutulur mu ya? Ama unutulmaz. onun kız kardeşi daha da unutulmaz. Kate, Catherine diyoruz hatta artık. Tabii, Kate tabii, de demiyoruz. Ona çok yakın. dersin babanın kızı mı da Kate diyorsun? Saltanatlık bağlarında konu akraba evliliğine kadar gidiyor. Yapmayın çocuklar demiş. İlkin ilkin. Tamam yapmayacağız. Şey biz ya, ne yapıyoruz ya? Adamlar yapıyoruz, evlenmiş. Hafene. Biz ona göre şey yapıyoruz. Biz olanın İkala, bitenini işte, söylüyoruz. Benim fikir olduğumuz tek konuydu bugün. Tepki. Tepki biz yapıyoruz? Ne alakası var o zaman isterseniz i̇steriz ya, isteriz e, gerginlik mi? olmuşken bir şey yapalım. Bir yeni saat başı olmuşsun. yapalım. Öbür saatimizde Pepper Jam'dan yemekler bekliyor sizi hazırlıklı olun yarışmalara. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Çok üzülür diliyoruz James Morrison ama biz de kedi gibi mikrofon başında bekliyoruz. Mikrolar bitsin, reklam bitsin biz de girelim diye. O yüzden... E... Sen şarkını her zaman söylersin. Evet. Yani sonuçta bizde var. Sonuçta bu kayıtlı bir şey. Ee, biz biraz da yarışmamızı yapalım. Telefonumuz 210.30. Twitter adresimiz atmodernsabahlar. Sorumuz da basit. Enteresan evlilik teklifleri. İlla enteresan, enteresan olacak diye de bir kaydı yok. Zaten şöyle bakınca çok da enteresan evlilik teklifi de göremiyorum. O başarılı ama... olanı zaten kabul edilen her evlilik teklifini biz e, başarılı olarak görüyoruz. Evet, başarılı yani. olan veya başarısız olan. Yani kabul edilmeyenler iki mi? örnekte değerlendirilir. Yok kab kabul, kabul edilmek koşuluyla olmayabilir. <gülüyor> Beğenilen ya da beğenilmeyen. Çünkü kabul çok... ediyorum ama iğraş bir teklif falan da diye. Tabii değilmiş. evet yani evet. başınıza gelmiş olmasına da gerek yok. Gördüğünüz... Başınızı şişirmeyelim o yüzden. Gördüğünüz biri onu nasıl soracağız ama ya evlilik, onu... teklifi, evlilik teklifini evlilik teklifi hikayeleri. Evet. Konusunda <gülüyor> fikriniz teklifi... var mı? Size saygı duyuyorum. Ben. Evet dakika, aslında bu kadın evlilik gözüyle evlilik de teklifi... <gülüyor> Ediyorum, buyur, buyur, evlilik hayır. teklif edeceğim, seni unutacağım. Ee, evlilik teklifi edilir, Edilmelidir. Telefonumuz 210-30, Twitter adresimiz 210-30 değil mi? <gülüyor> değil efendim. Ee, Twitter adresimiz @modernSabahlar. Pepper Jam'den yemek kazanma şansınız var diye dinleyicilerimize hatırlatalım. Telefonları beklerken biraz ne yapalım? İsterseniz evlilik teklifleri hakkında... Bu konu Sen şey başla istersen evlilik teklifini. Valla evlilik teklifinde ilk önce e, rakibin, rakibin mi? kabul etmesini şey yapar. Tabii yani, evleninceye kadar bir rakip sonuçta. Şöyle düşünmesi lazım. E, kim teklif ediyorsa erkek de edebilir, kadın da edebilir. Tabii sonuçta onu e, Bilemeyiz. zaman nasıl şekillendirdi bilmiyoruz. Karşı taraf kabul edecek şekilde. Mesela adam seninle evlenmek istiyor olabilir ama öyle bir teklif edersin ki şey olur. Tiskinir. Ben anlamadım. Ege ne Yani seninle evleneceği varsa da Evlenmez. öyle bir iğrenç teklifi böyle ediyorsa o işimiz iş diyerek vazgeçebilir. O yüzden dikkatli ha. olmak lazım. Onu diyorum. Mesela bir şeyin <gülüyor> içine koyarken. Alo. Günaydın Günaydın iyi kalpli insanlar. Nikyamon Osman. Aa hoş geldiniz Oo, efendim. Hoş geldiniz. japoncaya hakimsiniz anladığımız kadarıyla. Evet, e, radyonuzdan öğren, takip ederek bizim her evet. yerde kullanıyoruz. Çok teşekkür güzel. ederiz. Biz teşekkür ederiz Nurhan Hanımcım. Ee, evlisiniz tahmin ediyoruz. Hayır, evlilik teklifiyle ilgili aramıştım. Tabi buyurun, buyurun evlilik teklifiyle ilgili arayın, söyleyin ne söyleyeceksiniz buyurun Nurhan Hanım. E, teklifi ben yaptım ve çok kötü bir tepki aldım. Onu anlatmak için aradım. Buyurunuz efendim. Ayı, birine mi yaptınız? Yok uzun süredir tanıdığım biriydi. Böyle Hı. oturuyorduk hadi evlenek mi dedim. Güldü. <gülüyor> Saatler güldü hatta. <gülüyor> Ama yani bu da hadi evlenek mi dediniz de hani böyle... Oturuyordunuz derken tavla mı oynuyordunuz beyefendiyle? Ha kafeteryada oturuyorduk öyle sohbet ediyorduk. Hani böyle içimden geldi hadi evlenek mi dedim. Hı -hı. Siz tam bekliyorum. olarak evlenek mi evlenek mi dediniz? Yani tam hatırlamıyorum öyle demiş olabilir. Peki Nurhan Hanım şey mi beklediniz mi o döneme kadar yani o dönem içerisinde o güne kadar beklediğinizde böyle birden mi çıktı ee, yoksa yani beklenti yoktu da o an aklınıza mı geldi nasıl oldu ikinci durum hiç mi böyle bir beklenti yoktu zaten soru cümlesinden belli ee, evlenek mi diye sonra pek yapılmadan sorulmuş <gülüyor> beyefendi ne dedi güldükten sonra bence evlenmek mi dedi <gülüyor> yok bir şey diyemedi uzun süre kendine gelemedi sonuç sonrasında ben sonra öyle devam ettik evlenmedik evlenmedik devam ediyorum, hadi, bu da hadi evlenek mi teklifi. ben bunu evlenek mi diye yazıyorum yani peki böyle mesela bir şey almayı düşündünüz mü böyle mesela ne bileyim acaba orada bir şey bir künye münye bir şey yaptırsaydım iyi <gülüyor> mi, mi olurdu diye yani yok sanmıyorum böyle peki. daha iyi oldu bence hani böyle iki tarafında beklemediği bir yandı. böyle test etmenin ben evlilik açısından önemli bir e, test olduğunu düşünüyorum onara evet. yoklama diyorsunuz Evet. Yani bir tarafta hem ara yoklama hem de bu şey bir tarafta e, rakibini en savunmasız anında hiç beklemediği bir anda bir kontra atakla e, şey yapma ama tabii ki her zaman e, başarıya ulaşacak dedi bir kaydı, bir kaydı o yok bu bir başarı mı o yok, da ayrı. Beklenti başarı değil zaten. Tabii ki işte önemli yani olan bu tabii ki mutluluk. <gülüyor> Katılmak <test> <gülüyor> te amaç <gülüyor> test etmek bence. Evet, evet. efendim o aşamadan teşekkür. sonra beklentiye girilebilir. Peki, Peki. Çok, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Hoşçakalın. Size de iyi günler efendim. Ay şey soracaktım ya. Beklenti var mı diye hali hazırda. E yokmuş. Ha şu anda mı? Şu anda var mı diye. hani Ondan sonra beklentiye girilebilir diye. Demek ki e, o da bir beklenti de yok. Evlenek mi? Evlenek. Evleneceğiz. Siz e, evlilik teklifi sırasında Resnesinde. yüzük verdiniz mi? Verdik tabii. Veririz. Yüzük ve bir miktar para verdim ben. <Gülüyor> yüzük verdiniz mi? Benim galiba yaptığım en şey hareket oydu ya yani. yüzük Sa vermemek mi? Evet kuru kuru evlilik teklifi <gülüyor> kuru da olmadı gerçi şimdi yaş batafala mı? Pastla pastla bir şey aldı Tabii yani. yemekli falan bir şeydi ee, nişan nişanlık dönümüzde ben gazeteye ilanımı verdim nişanlanıyoruz diye hı hı. ondan sonra e, işte böyle böyle ben varca... faksla medyaya duyurdum sadece faksla mı hı hı. bizim geleneklerimizde gazeteye ilan vermek vardır bah, biz bir biraz alçalanlı bir şekilde. E, fax bütün medyaya. Ondan sonra bir, bir ikisi de geri döndü. Kim sinsizdi? Avrupa'da fax mı gelenek? Bilmiyorum o zamanda faksla ayrıldıklarını duyuranlar vardı. Oradan öğrendim. Yok ben. esas bizim de öğrendiğimiz şey. Zamanda İngiltere'de hala da yapanlar var galiba. Nişanlanacağını yani gazete ilanıyla duyuranlar var ya. Jane Austen romanlarından biliyoruz. Başka bir şeyler değil de. Günaydın efendim. Günaydın. Kinder görüşürüz. Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Nedir hoş medeni haliniz? Evliyim. Evlisiniz. Hı hı. bahsedeceğiniz teklif hal hazırdaki evliliğinizle ilgili bir teklif mi? Evet. Ne kadar güzel. Buyurun, Kimden elini. geldi? Siz mi ettiniz? Eşiniz beyefendi mi ee, Ben ettim. ettim. Az önceki Arkadaşın aslında teklifine biraz benziyor. Ben hani arayayım mı aramayayım mı diye tereddüt ettim ama sonra onunki evlilikle sonuçlanmamış. Ben bari arayayım dedim benimki evlilikle sonuçlanmamış Tabii canım. Siz de evlenek mi dediniz? Yok. Hayır. <gülüyor> ya biz bir gün e, şu andaki eşimle bir kafede oturuyorduk. Evet. E, ama biz çok uzun zamandır birlikteydik ve hani artık e, evlenme zamanı geldiğini ikimiz de hani biliyorduk. Her şey hazırdı. E, sadece bir teklife bakıyordu olay. Ben dedim dedim ki biz artık dedim evlensek iyi olur bence dedim. O da hı hı. durdu böyle evet ya iyi olur dedi. Ve orada... Bu da bir teklif oldu. <gülüyor> Bu da bir teklif oldu. Ondan sonra orada işte ne zaman yapacağız, nişan ne zaman yapacağız, istemeyi ne zaman yapacağız hemen orada karar verdik. Yani o an içinde hepsine karar verdik. Hatta düğün tarihine kadar neredeyse karar verdik ve hepsini uyguladık. Bence gene <gülüyor> evlenek mi demişsiniz Yani için. evet. Özetle evet. Peki yani bir yüzük müzik falan beklediniz mi sonra yoksa onu da sen yüzüğü şeyden istersin. Ya şöyle isin. aslında... Yüzük e, kayın... dediğim tek taş. Yüzük alak mı tek demiş, almayan <gülüyor> demiş <gülüyor> Bu konuda Yok, öyle kapanır. Hayır, tek taşım zaten bana kayınvalidem tarafından daha bu evlenme teklifinden önce e, alınmıştı. Yani, Size kayınvalideniz hani, mi evlilik teklif etti? <gülüyor> yani biraz da öyle olmuş oldu. Dedi ki ben dedi seni dedi, gelinim olarak görüyorum. Sana bir taş yüzük aldım dedi. Olay oldu o mu peki olarak... Elif Hanım bu? Sonra evet. kayınvalidenizden uzak ortamdayken eşiniz beyefendiyle... Şey... Niye yüzük Yok, aldı yani olmadı. falan? Kayınvaliden bana dedi ki o yüzük zaten senin. Ben onu sana aldım. Evlenmeye karar verdiğiniz zaman... Takma hakkın var. Ne <gülüyor> diyecek <gülüyor> bunu? Aynen öyle, aynen öyle... <gülüyor> andan sonra da iste isteme sırasında o yüzüğü bana taktı. Aynı kadar güzel, mutluluklar diliyorum. Kaç çok... yıl oldu, hanımım? E beş buçuk. Beş buçuk Hay maşallah. Hay maşallah. <gülüyor> Peki efendim mutluluklar. Hoşçakalın. <gülüyor> Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Geçmek İzmir, üzere. İzmir. Sağ olun. Ben biraz rahatladım. Bahar hocamız demiş ki bu yüzüklü sürprizle evlilik teklifleri çok yeni adetler herhalde. Ya da ben fena kazıklanmışım demiş. <gülüyor> bizde de vallahi yüzük yoktu. Yani şu ana kadar gelen Bana cevapların... da alınmadı yani. Bana <gülüyor> da alınmadı öyle. Yani bizde esas adet yüzükten siyah de şey değil mi? Terlik. Erkek tarafının umumabileceği en şey o. o. Ama o altı kayan ki, damat terliği. Altı kösele. Teknik aşamasından kösele. sonra ol canım. Benim hakiki kösele, altı hakiki kösele terliğim yok ya. Çok üzülüyorum şu an. Ben alırım de. sana Fahir. Ya, ya lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bir tane bir tane alırım ben sana. Sen hiç kafanı yorma, üzülme. Ama güzel ya bir de... Bir terlikte sıyrılacak mısın bunu canlı yayında söyledikten sonra ya? <gülüyor> <gülüyor> Bana almayacak mısın yani? Hayır. Hayır. çok istiyordu. Hayır istiyordu abi. abi ben istemediğin ki. Yani i̇şte sen istedin mi? Istedi, ben gelse teklif, evlilik <gülüyor> teklifi kabul ederdim ben. Günaydın. Günaydın. Kimle Kim? görüşüyoruz? Tuba benim ismim. Tuba hanım var mı evlilik durumunuz? Var, 9 yıldır evliyim, 2 çocuğum var. Hay maşallah, hay maşallah. Evet. <gülüyor> Yanımızdaki beyefendiyle evlisiniz diye evet, tam bildiğimiz. Evet. Bugünün en komikini anlatayım ben size. Yani bugün anlatılanlar arasında en komik evlenme teklifi. Ee, Bakalım Biz işte 4,5 yıldır falan Beraberdik zaten ee, Eşimin ailesinin bir evi vardı <gülüyor> Evde bir kiracı vardı ee, Kiracı kontratı uzatmak istiyordu ee, Kayınvalidem Eşime demiş ki Oğlum evlenecek misin Yoksa kiracı bir yılda <gülüyor> otursun mu Demiş <gülüyor> O da ne demiş? O da e, bir ile konuşayım anne ben bazen. Ola da geldi dedik ya bizim kiracı oturmak istiyormuş. Ne yapalım dedi. E ben de dedim ki bilmiyorum ne yapmak gerekir. <gülüyor> Artık sen merakla zamanı geldi baksana kayınvarda bile hadi diyor. Ondan sonra biz kiracı evden çıkardık, İç, evin içini yaptırdık 3 ay içinde. Evlenmiş bir şekilde o eve oturduk. İyi ki bunu baş başa konuşmuşsunuz ya kiracı olsaydı. Bence birbirinizi <gülüyor> daha tanımanız lazım yani bir sene daha en azından. Belki yani falan diye konuyu erteleyebiliriz. Acaba kayınvalideniz ne kadar sürede bu planı yaptı? Ben onu merak ediyorum. Yani planlı bir şey gibi geldi bana. Bilmiyorum. Siz ne hissettiniz? Yoksa bizim oğlanın evleneceği, evleneceği yok, yok ve bu ilişki nereye gidiyor sorusu? Sunucu şu <gülüyor> olarak kiracı Soru. kozunu kullanın. Şu oğlanı artık şu güzel kıza kakalayalım diye düşündü herhalde. Vallahi güzel olmuş. Hakikaten. Kiracı ne yaptı sonra? Haberiniz var mı? O Aa, hiç, hiç, hiçbir bilgim yok yani. Düğüne falan çağırsaydınız bari ya. Yazık günah. <gülüyor> evet ya vesile oldu. Doğru aslında. Çarmak Biraz da sizin sayenizde. Hala o evde mi oturuyorsunuz Tuğba Hanım? Yok. 3-4 ay önce taşındık. E, eski kiracıya haber verseydiniz bari çıkarken. <gülüyor> Efendim o ev sizin hakkınız. Bizim evliliğimizde çok emeğiniz var. <gülüyor> doğru doğru. Peki, mutluluklar diliyoruz Tuğba Hanım. Başka kardeş falan var mı de? Beyefendinin bir de abisi var ee, Ev var mı başka? Hayır çünkü oraya çıkacak onun, Yeni evet, kiracıya onun, onun söylemek lazım evi. Onlar bizden önce evlenmişler Her çocuğa gibi. bir ev kampanyası Her ev, galiba şey bir O zaman şey yani yeni kiracı var o evde Rahat rahat oturabilir değil mi? Başka evlenecek yok Aa, Evet evet, evet. başka yani Aslında e, kayın biraderim boşandı O tekrar evlenirse ona bırak Kira kontrata yazılması lazım evet. Çok sağ olun efendim Görüşmek <gülüyor> üzere Hoşçakalın Peki. Sağ olun görüşmek üzere Hiç bunu sormak aklımıza gelmiyor bak Ne o? Kontrato'ya mı? Şeyde emlakçıda falan ev işte güney cephe falan soruluyor da Ev sahibinin evlilik yaşında oğlu kızı var mı? Tabii onun ben sorulması lazım yani Otur yerleş hop beyefendi evlenmeye karar verdi Twight'lar var bakalım mı Twight'lara? Twight'lara bakalım ama hattaki dinleyicimiz bekleyince tamam Günaydın efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Serhat Bey. Serhat Bey buyurun dinliyoruz ya ben aradım ama yani şimdi evlilik teklifiyle ilgili herhalde diye bir konuşmak istedim ben de sizinle. Ee, siz hala hazırda evli misiniz Serhat Bey mi? Dediğin... hazırda evliyim. Evet, güzeldir. Evet, çok iyi. Onu anlatacaksınız herhalde. Evet. Evlilik teklifi sözümü anlatayım en azından dedim sizle paylaşmak istedim. Ben bir tiyatro ayarladım oyun. Tiyatro oyunu. Kendiniz... Ayarladım derken bilet mi aldınız yani? Yani kendiniz yazıp sanki yönettiğiniz bir oyuna şey yapıyormuşsunuz gibi. Evet aynen öyle oldu. Ha, öyle mi oldu? Ha. Öyle oldu. Kendiniz yazdınız? Yani ben yazma sürecinde destek oldum. Tamam. Ee, bir öğrencim vardı Otçü'de okuyan Şayka isimli. Ee, tiyatro eğitimi alıyordu. Ben de onunla beraber konuştum ve dedim ki ben böyle böyle bir şey düşünüyorum. Bir evlilik teklifi düşünüyorum. Eğer e, sen de böyle bir oyuna destek olursan benden de alın yani bizim ilişkimizden de alıntılar olan bir oyun olsun ee, şu anki işimi o zamanki müstakbel eşimi getireyim ve sahneye bir şekilde çağıralım onu Hı. birlikte ben de orada teklifte bulunayım istedim Hı. böyle bir eyleme giriştik ee, oyunun sonuna doğru işte bir çift istediler sahneye biz çıktık tabii ki oyunu geri. Bütün işte oradaki şey, seyirciler falan hepsi şey. Ee, Ayarlanmış düz, mı? Düzmece. Abi. Evet biletler düzmece, afişler düzmece. Ve en son çağırdılar. E, hesap geldi hesabın içinde de yüzüğümüz vardı. E e siz o esnada nasıl şey yapıyordunuz bu arada? Yani ne söylediniz hiç sizin diyalogunuz yok muydu? E şimdi mi? Evet evet ya yani. sahneye çıktınız herhalde. yani sahneye çıktınız e, oyunculardan geldiler işte e, yüzüğü getirdiler siz ne yapıyordunuz o esnada? <gülüyor> Burda bize bir sürpriz oldu falan diye mi? E, yok şimdi bize bir çift lazım dediler sahnede oyunu devam ettirebilmemiz için diye söyleyince oyuncular evet e, biz de bize baktılar işte sonra ben hiç orada olmadım tabii eşime baktılar oyuncular ve hani eşimi davet edince mecburen biz de kalkmış olduk tabii canım siz hevesli olsaydınız şey olabilir <gülüyor> Serhat saçmalama. Olabilir, evet, aynı öyle oldu aslında öyle bir bakış attı eşim bana Ama <gülüyor> e, ben tabi ki hiç pozitif vermedim Grand Tuvalet zaten giyinmiştim yemeğe çıkacağız e, Diye kandırdım eşimi e, Tiyatrodan sonra tabi ki Ondan sonra da sahneye aldılar bizi Biz de bir masada oturuyorduk e, Oyunun devamıymış gibi olduğu için Oyunun devamında da işte bir çift vardı orada oyunda e, Onlar yemek yiyorlardı Yemeğin hesabı geldi dediler hesabı onlar ödeyemedi, siz ödeyeceksiniz gibi muhabbet oldu ve hesabı çıkarttığında oradan yüzüğümüzü aldık ve ben evlilik teknisinde bulunmuş oldum. Peki hanımefendi hemen anladı mı bunun düzbeci olduğunu ay saçmalama falan filan yoksa oyunda bir espri mi zannetti ilk başta? Oyunda aslında bizim hayatımızdan bayağı alıntılar vardı ha zaten ee, tanıdıktı şey Ufak teşvik şey, anıtlar vardı ama eşim o sırada çok yoğun çalıştığı için yapmadı, e, anlayamadı. <gülüyor> tabi, düzmeceyi anlayamadı. E, sonrasında da tabi yüzük gelince, yüzük kutusunu görünce o zaman tabii ki çaktı. Peki. Çok teşekkürler efendim. Mutluluklar diliyorum. Ben, diliyor ben size teşekkür ederim. Hoşçakalın. hoşçakalın. İyi günler, iyi günler. Okay, burada bir virgül koysak senin twight'larına da. Reklam sonrası devam etsiniz. Hay hay. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Oh snap attack front to back in this thing called rap dig it like a double level turn up aynısını yaptı ya aynısını yaptın değil mi aynı valla Alsancak sokaklarında running man yaparak bunu söylüyordum zamanında bütün kızlar astamdı <gülüyor> Anadolu Sesi bahçesinde yapmadın mı sen bunu <gülüyor> orada yaptım çok yerlerde ama yerler orada herkes yapıyordu değil mi Anadolu orada herkesin, herkesin, herkes, herkesin gözü bildiğin tek Almanca bölümü yapamamıştı Buyurun efendim neler oluyor neler hmm, bitiyor Neler oluyor Hanım, neler bitiyor Galiba Ezgi Hanım demiş ki eşim bana e, kısa mesajlar Yani SMS ile teklif etti Hem de yemekte karşımda otururken O da güzel o da güzel. Ay bırak şu telefonu dediği anda lak diye e, aa, Ne oldu Ali bırak diyordun telefonu Ondan sonra bak işte evlilik teklifinin yanlış gidişi o Bırak diyordun gerizekalı <gülüyor> Ay şu bir romantik halde Sus ya her seferinde karışıyorsun Ne oldu evlilik teklifini alınca salak <gülüyor> İşte nokta adamdan masaya piksin Hayır diyorum A bu Hatta da yine sana... cevap olarak yazar ve başarısızlık ve üzülen şey orada üzülen surat ifadesini. Hmm, maalesef kabul edemeyeceğim. Gibi dicesine demiş ki ben Amerika'dan kameraya teklif edip CD'ye yakıp İstanbul'a göndermiştim. Yıl 2003. Tabii CD'ye yakılırdı o zaman. 10 yıldır mutlu şekilde devam demiş. Aman ne kadar kurtardıyoruz. Kenan Bey demiş ki anım sayamadım. <gülüyor> <gülüyor> ondan sonra bakayım başka genel bir zamanında galiba şeydi benim hatırladım belediye ilk önce teklif ediyordun onlar aracı oluyordu o aracı oluyorlardı doğru Öyle bir aracı kurum resmi belediye. kağıt gidiyordum falanca falanca oğlu bilmem kim size evlilik teklif ediyor. ediyor uygunsanız müsaitseniz evlenmek istiyordu Tuba Hanım demiş ki değil sürpriz şakayla bile evlilik teklif eden olmadı e, keşke bir hikayem olsa demiş ondan sonra bu da kapılar sonuna kadar açık anlamda et tbclb adresi. <gülüyor> <gülüyor> ya bırakalım arkadaşım kız arkadaşını tatile çıkartıp sahilde kıza o zamana kadarki hikayeleri olan bir çizgi roman vermiş. Kendimi çizmiş sırasına. Son sayfada tam o sırada oldukları yerde oğlanın kıza benimle evlenir misin deyip yüzük verdiği bir resim varmış. Bak Aa. o da yüzük vermemiş çizmiş. <gülüyor> Çiz, vallahi çizgi İyi, roman. Çok az değiliz, sonra yapayım. vermiştir. Kız şey demişti. Aa ne güzel aynı bize ama böyle bitmedi ki derken tam başını kaldırdığında lak diye. diye. Olduğunca... öyle bitmedi diyordun gerizekalı bu ne? <gülüyor> Man, maalesef bir eklikt teklifinin <gülüyor> daha burada sonuna, sonuna geldik. Burak Bey demiş ki çok iyi bir fikrim var ama söyleyemem sürprizi kaçar demiş. Burak Bey'e mutluluklar diliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ama kimseye söylemeyin, hiç kimseye söylemeyin onu. Tutkanım ne demiş? Bana evlenme teklif etmede kayınvalilerler istemeye geldi direkt. O da bir, o, o da bir sürpriz, o da bir anlaşma yöntemi. Türkiye'de çok güzel bir kayınvali sistemi var işte, istemeye gelme. Kiracıyı çıkarma, yüzüğü alıp bekletme sistemleri hep kayınvalideler aktif. Çok iyi ya yani, yani. Hem şu de kayınvalideler dedim oğlan tarafı. Bizim salak oğlan hiçbir şey yapamayacak diye düşünen annelerin. Bir de dolaylı olaya katılması. Dolaylı yani. isteme var işte. Ni Tuğba'nın mıydı? Kiracısını çıkarak. Şey gene ama kayınvalidemiz. Kira, yani. Kiracıyı çıkarak mı çıkarmaya ya? Bunların mı? aklı bir karış havada. Dur ben şu. Bunlara kiracım, kalırsa kiracının eline kiracı kartı da her zaman oynanabilecek bir şeydi yani o bildiğin acayip bir şey yani. Bir tane daha dinleyicimiz varsa hattımızı da alalım ondan sonra Ay, da var mı? Yok. Ondan sonra dur bakayım başka ya var. Atlı teklif edenler varmış. Atlı teklif edenler. Dam Damla Hanım bir fotoğraf göndermiş onu retweet edelim. Ee, ben size anlatayım. Atın üstünde bir e hanımefendi Hı -hı. ondan sonra <gülüyor> atın, ağzı... atın ağzı atın <gülüyor> ağzından <gülüyor> atın ağzında da bir sahne gibi bir yer burası ama böyle dış mekanı mekan merdeli merdeli dış çekim. bir yer. Hemen yanında da atın yanında diz çökmüş kotlu bu <gülüyor> kaleli bir adam. At zaten yüksek ya. Değil mi yani? E doğru. Diz Acaba, çökme mesafe böyle bir altta olmak için yapılıyor. At zaten yukarıda. Atama kız, bir şey teklif ediliyor gibi bir hava var burada. Kız lazım düşer attan iyi binici değilse. Vallahi at orada şeker niyetine çatır çutur tek taşı gittiğinde vallahi ondan sonra vay efendim bu evlilik niye olmadı? E olmaz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşürüz. Selin ben. Selin Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nedir medeni haliniz? Evliyim. Evlisiniz. Kaç yıl oldu hanımefendi? E 6 ay. 6 ay. Aa çok Aa, yeni. Altı Tebrikler efendim. Teşekkür ederim. Bu yaz düğün yaptınız o zaman. Evet. Kır oldu. düğünü müydü? Yok hayır, düğün salonuydu. Düğün salonu düğünü en güzeli. <Gülüyor> Buyurun efendim. Başına ee, yani... dönelim biraz. Da bizim evlilik teklifi birazcık sıkıntılı bir zamanda oldu. Ne? Biz beraber yaşıyorduk zaten. Ev arkadaşlarımız vardı. Tamam. Ee, sınav döneminde ben yüzük aldığını fark ettim. Yüzüğün de ev arkadaşımızda olduğunu fark ettim. Hı hı. Böyle bir evde e, yüzük arama süreci ve bulamama sonra da o sınav sürecinde yüzüğümü istiyorum diye bir... E, kriz geçirme. Kriz, krizden sonra... Bir dakika ben anlamadım şimdi Seyren Hanım. Yüzüğü aldı. Sizin haberiniz var mıydı yüzüğü aldığını? Fark ettim. Nasıl Normalde fark ettiniz ya? Eve geldiğimde çantası yanında olurdu. Bir anda ev arkadaşımızın odasına gitti. Direkt çantayı bıraktı. Bir sessizlik oldu. Sonra geldiğinde bir değişik bir tavır hani. Böyle Böyle, böyle mi? Ne, ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aynen o şekilde. Daha Hemen aklınıza da... yüzük mü geldi sizin ya? Böyle bir şeyde. Evet. Başka bir şey daha olması lazım. Yani böyle. Yok adam şey gibi gidiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Kesin demiş. Burada yüzük var. <gülüyor> Öyle yani anlamış oldum bilmiyorum yani. bir his o alınınca hissedebiliyor ben. Herhalde o kıvama gelmişsiniz bir yüzüğü düşünecek kadar beraberdiniz evet, demek ki. Evet. Anladığınızı hissettirdiniz mi yoksa hiç anlamamış gibi mi yaptınız? E, hissettirdim yani zaten o bir saat sonra falan yüzük bendeydi aldım onu yani. <gülüyor> o yüzük o kadar... gelecek. Ha, sizin o yüzük... bahsettiğiniz dönem bir iki saatlik bir hikaye mi? Evet yani almış o gün getirmiş eve ben anladım sonra işte aslında çok farklı büyük ada'da bir evlenme teklifi planlarken orada hemen oracıkta notların arasında alınan bir yüzük Orada yani. dediğiniz Benim Ankara'da mı? Evet evet Ankara'da. <gülüyor> o kadar o kadar farklı bir şey hayal ederken olmuş O yüzüğü evet. burada istiyorum dediniz ve gerçekleşti. Bu olaydan ne kadar sonra evlendiniz? Bir yıl sonra. Bir yıl sonra da evlendiniz. Mutluluklar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun Selin, Selin Hanım. Görüşmek Tabii üzere. hoşça kalın. Demek ki işte yüzüğü saklamak için önemli kısım. Tabii tabii öyle gaza gelmeyeceksin hemen aldığın zaman bir e, e, oraların buraların oynamayacak. Evet hakikaten. Yüzük aldım, baya da para verdim. Şimdi nasıl sevinecek öyle? Yapmayacaksın ya. Yani. Şu anda Biraz... bak mesela senin yüzük aldığın belli hakikaten yani senin adıma şaşırdık <gülüyor> ama belli oldu. E Belki de aynısıydı zaten canım. Belki <gülüyor> aldım falan. Nereden geldi? Kuymcun. Yüzük almaktan gelmedim. Şey kokoreç aldım oraya gideyim bari. Bravo. Bir <gülüyor> <Zekalı. gülüyor> e, evet. E, o Aman. zaman hadi dinleyicimize verelim. Hadi dinleyicimize. Ben bir listeyi sayayım Say. Biz... Ben de say Telefonla ben... bağlanmış olan dinleyicilerimizi. Evlenek mi? Evlenek mi? Nurhan Hanım, Elif Hanım. Evlensek iyi olur. Parantez içinde 5.5. Tuğba Hanım. Kiracıyı çıkarak mı? Parantez içinde 9. Serhat Bey ee, bir oyun ya bir oyun yazmak kâyesi parantesinde bir buçuk vesine alalım o yüzük buraya gelecek parantesinde 0,5 virgül ee, onu da yıl cinsinden vermek uygun olur diye Dön düşünüyorum evlilik yıllarını sıralamaya göre verdik evet e, tabii ki Twitter'dan da dinleyicilerimiz var ege bugün sen çekiyorsun kurayı e, çalıştırır mısın makineyi? tabii ki <gülüyor> Bu en son martı sistemi çok güzel oldu. Evet. Hem de temiz enerji. Evet. Temiz enerji de biraz martı Altı, bir Altı diyor. Altı diyor. Altı ne? Ay Twitter'dan altıncı mesajda da olabilir. Telefondan altıncı kişi de olabilir. Nasıl bilmiyorum. Twitter Altı Şöyle söyle bak bak. Şuradaki telefon sayısına bak. Bak bak. Mod 5'e göre mi yapayım? Mod 5'e göre yap. Tamam. Mod 5'e göre. <gülüyor> o zaman kim çıkıyor fail? Mod 5'e göre yaparsak şimdi o zaman Nurhan Hanım çıkıyor. Nurhan Hanım. Tebrik ediyoruz, ediyoruz Nurhan, Nurhan Hanım'ı. tebrik ediyoruz. Evlenek mi diyen Nurhan Hanım bugün... Ee, Hemen arasız. Belki evlenemedi. Pizza yiyecek mi diyerek. Belki evlenemedi ama pizzayı da yedi. En yani güzeli. Arada bir tek başarısızlığa uğraya. İnsan uğrayın. her zaman evlenir ama... Böyle pizza'yı her zaman yiyemez. Peppucam'dan bedava pizzayı her zaman kadar O zaman sevgili güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinizi. Biraz soğuk olacağını söylüyorlar. Bugün de çok Biz soğuk. Biz de söyleyenlerin yalancısıyız. Donduk mu bugün? Çok üşümedik galiba. Esas soğuk yer. Ben biraz, ben biraz üşüdüm Ege. <gülüyor> Bak ellerim buz kesti. Neyse temkinli olun. Önleminizi alın. Pazartesi sabahı hiç kimse burnunu çekmesin. Herkes sağlam zımba gibi. Bizimle birlikte olsun diyelim. Ve veda şarkınızı dileyelim. Bir gün bir gün olacak Pasta, mozzarella, salsa ve pastione. Allora, pepper jam. Gerçek İtalyan pizzası, pepper jam gourmet pizza da yenir. Pepper jam gourmet pizza, Taurus alışveriş merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.